Yiyenler kulak versin. Özür denen şu hattı yiyenler kulak versin. Hepimiz Ermeniyiz. Diyenler kulak versin. Rüzgara karşı yaptı alayınız kişini. Sizin gibi altını yediden yetmişim. Bana bakın bana bakın Türkiye diş bileyen özürlüler, Ermeniden özür dileyen özürlüler size aydın diyorlar dalayan özürlüler köpek bile göstermez sahibine dişini sizin gibi aydının yediden yetmişi Kiminiz profesör, kiminiz yazarsınız, Türk ekmeği yersiniz, yedikçe atarsınız. Arkasından her türlü kuyuyu kazarsınız, yeter artık, ulaşın bu milletin peşine. Sizin gibi aydının yediden yetmişini, bu özürden gayeniz şibanı uçlandırmak, güya Türk'ün ağzıyla Türkleri suçlandırmak. Ermeni'ye goz verip pezini güçlendirmek. Kaç dolara kestiniz bu özrün fişini, sizin gibi aydının yediden yetmişini? Her biriniz Nobel'lik bir Orhan Pamuk'sunuz. Ve hatta bana göre ondan da yamuksunuz. Anlaşıldı, destan bölünecek. Şu elinizin kadasını evet. bir alın da ben ondan sonra devam ediyorum. Evet. Her biriniz, her biriniz modellik bir Orhan Pamuk'sunuz. Evet. Esasını sorarsan ondan da yamuksunuz. Türk'ün canı yanarken gözleri yumuksunuz. Evet. Kör Ermeni sizin gibi aydının yediden yetmişini. 1900, 1915'ten vurmayın hiç bana. Vurs vurursanız buyurun. Vurursanız buyurun söyleyinleri bana. Açalım arşivleri her çeşitsin meydana. Kim soykırım yaptıysa kim soykırım. Sizin gibi aydın Yediden yetmişini 1900 1915'te Köyleri basan kimdi Yaşlı ve kadınları iplerle asan kimdi Kundakta bebeklerin Başını kesen kimdi Konuşalım tarihin Gelmişi gitmişini Sizin gibi aydın Yediden yetmişini Dünyanın Dünyanın her yerinde pus puslar kuruldu. Büyükelçi konsolos ateşeler vuruldu. Ne bir özür dilendi ne haladır soruldu. Ermeni yapmadı mı terörün müthişini? Sizin gibi aydını, yediden yetmişini? Soruyorum. Soruyorum. taşmak ne? Ne iş yapar asala? Masala dedim miydi başlarsınız masala Bakın beyler bu işler Sizi aşan mesele Haddinizi aşmayın Herkes yapsın işini Sizin gibi aydının Yediden yetmişini Plan dedim kızdınız işte siz plansınız Yıllardır oyunumuzda beslenen yılansınız Tehcirde gidenlerden Geriye kalansınız O yüzden biliyorum Karnınızın şişini Sizin gibi aydının Yediden yetmişini Meşhur atasözüdür Domuz gönü post olmaz Ermeniden Dost olur ama sizden Dost olmaz Bir ülkede ihanet bu kadar Serbest olmaz Ozan Arif Ozan Arif, bulmak zor Türkiye'nin eşini. Sizin gibi aydınlığın yediden yetmişini. Efendim...